E, miktarda. Neredeyse satışla aynı. <gülüyor> evet olabilir. Şair e, yani zaten <gülüyor> Her beş kişiden altısı şair olan bir ülke e, olunca... Keşke yani şiir yazan herkes şiir kitabı alsa hiç böyle bir sorun evet. olmayacak. Hepsi evet, çok yani. satar listesine girecek Kesinlikle eminim. Kesinlikle öyle yani. Depolarda bir tane kitap kalmaz. Aynen yani. öyle. E, tabii ki bunun sağladığı bir imkan var. Ama hmm. biz şiire de inanan bir dergiyiz. Yani iyi şiirin hala söyleyecek bir lafı olduğuna inanıyoruz. E, dolayısıyla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 bir makalenin sonunda boş kalan yarım sayfayı grafik olarak <gülüyor> evet. kapatmak için evet. içeride serpiştirilerek evet. şiirler kullanılır. Çok yok okuduk, çok yorulduk. Biraz şiirle dinlenelim. <gülüyor> Kafamız boş <gülüyor> Şey olsun, <gülüyor> nefes arası verelim <gülüyor> şeklinde bir muamele yapılır ama yeni yazıda bu yok. Evet. Ee, yeni yazının şimdiye kadar yaptığı e, şeyleri de hatırlayalım. Dosyaları, evet. yani çerçeveleri... Hı hı. Ee, Orhan Koçak yaptınız, Nurdan Gürbilek yaptınız, Murat Belge yaptınız, evet. Mıgırdiç Margosyan yaptınız, evet. ee, Fatih, Özgüven var. Fatih Özgüven var, Ayfer Tunç var, Ayfer Tunç. Ee, vefat etti ona da hani toprağı bol olsun diyelim. Seyhan Ar Özçelik ilk sayımızın evet. e, çerçevesindeydi. E, unutmayayım başka kimler vardı? 12 sayı, Leyla Erbil vardı. Leyla Erbil, evet. E, Ülkü Tamer vardı. Evet. ...bir iki isim daha vardı... ...12'ye tamamlayamadık galiba ama... <gülüyor> ...ama şey... E, ...hakikaten... ...bu isimlere nasıl karar veriyorsunuz? Kriterleriniz ne oluyor? Ee, bir, bir yaşayan iki, evet, isim oluyor... ...ki röportaj o. yapabilirsiniz. Evet, yani... E, ...bizim eleştirilerimiz de her zaman oluyor aslında... E, ...söyleşi yapmak üzere... ...çerçeveyi almak üzere seçtiğimiz... ...yazarların... ...dolayısıyla...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 ee, ...siz de çok haklı bir e, karar vermişsiniz. Ama umarım yine de dediğim gibi e, en yakın zamanda kurtlanır, devam edersiniz. Mutlaka kurtlanırız. Bu işi hani sen de e, içindesin, biliyorsun. E, bir kere bulaşınca böyle sahne tuzu yutmak gibi evet. bir şey... Bir, ...bir süre sonra mutlaka bir şekilde yine kurtlanırız. <gülüyor> e, şeyde bu yeni yazının e, son sayısında...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 söylediğim şeyde aslında bu bir e, eksiklik olarak gördüğümüz şeyde buydu zaten. Hani biz kendi yazılarımızı bizzat gönderecek yer hı hı. bulamama e, durumu. E, hani en çok gündemi işgal eden merkezde yer alan dergiler işte e, kitaplık varlık Notos belki e, gibi dergilere göndermek için örneğin uzun yazılar yazıyorduk veya hı hı. E, ne diyelim?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 ...bu e, konferanslar... ...üniversitelerde yapılan konferanslar... Evet. ...hani e, 6500'üncü... ...Tampınar <gülüyor> festivalleri yapılıyor... ...4300'üncü evet. Oğuz Atay festivalleri yapılıyor... ...şey... E, ...kongreleri yapılıyor falan filan... ...ama şey yok... E, ...bir espri yok... evet orijinal ...yani yeni bir kavramsal bir şey içinden. yok... ...bir tartışma ortamı yok... ...vesaire yok yani... ...Tampınar harikaydı... ...e tamam anladık da sonra... <gülüyor> ...evet... E,